Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zennubi Ezgikaya. Programı Uygarız resmi yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi insan ayının ortasına doğru yeniden bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında söküm için Ali Ağa gemi geri dönüşüm tersanelerine çekilen ve içinde tam 3600 ton petrol çamuru bulunan Albon'un sökümü bir türlü yapılamıyor. 8 ay boyunca söküm izni verilmediği için adeta bir saatli bombaya dönüşen gemi, tersanede fırtınadan da zarar görünce iyi de niye tehlike arz etmeye başladı. Söküm için yapılan başvuruya 9 Ocak 2013'te Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden verilen yanıtta, gemide petrol atığı olduğundan Çevre Kanunu'nun tehlikeli atıkların ithalatı yasaktır maddesi uyarınca izin verilmedi. Bir dizi yazışmadan sonra 13 Mart 2013'te söküm izni müdürlük verdi, ancak tüm bu sürecin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün notifikasyon adı verilen gemi sökümüne izin verme yetkisi elinden alındı. Bakanlık, Ocak ayında müdürlüğe söküm izni için yetki verdiklerini, ancak koordinasyon eksikliği ve gecikmeler nedeniyle verilen izin iptal edildiğini duyurdu. Tüm bu aşılamayan bürokrasi, Alba'nın zehirini denizlerimize saçmasıyla son bulacak anlaşılan. Mersin'de Türkiye'nin en önemli GDO operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Amerika'ya sevk edilen, ancak bu ülkeye sağlıksız ürün olduğu gerekçesiyle sokulmadığı iddia edilen ve piyasa değeri yaklaşık 150 milyon TL'yi bulan 23 bin ton GDO'lu pirince el kondu. Gıda piyasasında faaliyet gösteren 3 şirketin daha önce yaptığı tüm iddialar incelenmeye alındı. Emniyet birimlerinin Mersin Serbest Bölgesi'nden Türkiye'ye sokulmaya çalışılan ürünlere yönelik yaptığı operasyonda göze tarım ürünlerine ait 21 ton, tat bakliyata ait 1648 ton, tiryaki agro gıdaya ait 360 ton GDO'lu pirince el konuldu. Mersin'de STA analiz laboratuvarında ürünlerin GDO'lu olduğu tespit edilmesi üzerine tat bakliyat karara itiraz etti ve analizin tekrarlanmasını istedi. Dört kez analizden geçen pirinçte bulunması gereken kadmiyum yani kanserojen ağır metal element miktarının standartlardan 35 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Afrika ve Çin'den Amerika'ya gönderilen ancak GDO'lu olduğu gerekçesiyle ülkeye sokulmayan pirinçlerin Türkiye'deki şirketlerce ucuz fiyata satıldığı iddia edildi. Tat Bakliyat Genel Müdürü Tuğba Memiş yaptıkları sevkiyat sırasında pirinçlerin arasına GDO'lu soya fasulyesi karıştığı için ürünlerinde GDO'ya rastlanmış olabileceğini iddia ederek, Arpa Birliği bile pirince GDO analizi yapmıyor. Bize gelen ürün dökme gemiyle geldiği için böyle bir karışıklık olmuş olabilir dedi. Şehri ve Şehircilik Bakanlığı'nın Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği sahil şeridi genişliğini ve yapılanma koşullarını yeniden düzenledi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelikte Kıyı Kanunu'ndan gelen 100 metrelik sahil şeridi mesafesinde herhangi bir değişiklik yapılmazken kanundaki 50 metrelik yapı yaklaşma mesafesi uygulama yönetmeliğine eklendi. Buna göre kıyılarda ilk 50 metrede sadece halkın kullanabileceği yaya yolu, gezinti ve dinlenme alanları, rekreatif alanlara izin verilecek. Yat limanlarına 6,5 metre yükseklik ve iki katı aşmamak şartıyla konaklama tesisi, balıkçı barınaklarına emsalin %2'si ve 6,5 metre yüksekliği aşmamak şartıyla takılıp sökülür malzemeyle yönetim birimi inşa edilebilecek. Türkiye, rüzgar enerji santrallerine inşa halindeki 23 santrali ekleyerek bu alandaki kurulu gücünü artıracak. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği raporuna göre Türkiye'de halen işletmede 61 rüzgar enerji santrali bulunuyor. Bu santrallerin kurulu gücü 2312.15 megavatı buluyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve çeşitliliğini artırmayı planlayan Türkiye, önümüzdeki dönemde rüzgar enerji santrallerine yenilerini ekleyecek. Bu amaçla 12 şehirde 23 rüzgar enerji santralinin yapımı devam ediyor. Bu santrallerin 5'i İzmir'de, 4'ü Balıkesir'de, 3'ü Hatay'da kurulacak. İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin faaliyete geçmesiyle mevcut kurulu güce 604.15 MW ilave yapılacak. İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç bakımından bölgelere göre dağılımında Ege ve Marmara bölgeleri öne çıkıyor. Yeni rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün %44.4'ü Ege bölgesinde, %42.22'si Marmara bölgesinde, %9.19'u Akdeniz bölgesinde sağlanacak. Böylece yeni rüzgar enerji santralleri Ege bölgesinde 266.5, Marmara bölgesinde 255.1 MW'lık kaynak yaratacak. Bu ilki bölgede kurulacak santrallerin üreteceği enerjinin oranı yeni santrallerin yaratacak kapasitenin %86.36'sına karşılık geliyor. İnşa halindeki rüzgar enerji santrallerinin kurulu güç bakımından illere göre dağılımında ise ilk sırada İzmir geliyor. İzmir'e yapılacak rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü, inşa halindeki santrallerin kapasitesinin yaklaşık dörtte birini buluyor. İzmir'in %14.57 ile Balıkesir, %10.78 ile Tekirdağ, %8.38 ile ise Afyonkarahisar takip ediyor. %7.86 ile ise İstanbul arkasından geliyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Sinop'a kurulacak nükleer santralin inşası ile ilgili olarak Güney Kore'nin geri çekildiğini belirtti. NTV'ye konuşan Yıldız, 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı bir nükleer santral yapmaları gerektiğini belirterek hassasiyeti en yüksek düzeye çıkardıklarını iddia etti. Tanay Yıldız, Güney Kore'nin nükleer santral inşasından çekilmiş olmasına karşın, Çin ve Japonya ile müzakerelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen konu. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi